Göklerin ve yerin tabakalarını tertip edip birbirinden ayırdı. Şu ayeti kerime de bu hususa işaret eder. Sonra duman halindeyken göğe yönerdi. Ona ve yer küreye isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Ehli hikmet der ki Allahu Teala gökleri buhardan yaratmayıp dumandan yarattı.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 Ve dört rüknü vardır. Bu rükülerin biri kızıl yakuttan, biri yeşil zebercetten, biri beyaz gümüşten ve diğeri de kırmızı altındandır. Yine bir hadis-i belirtildiğine göre Beytül Mamur akikten olup kıyamet gününe kadar her gün ona yetmiş bin melek girer ve geri dönmezler. Sağlam olan görüşe göre yeryüzü gökten daha üstündür. Zira peygamberler yer yüzüne yazılmışlar ve yine yer yüzüne defnedilmişlerdir. Yer küre tabakalarının en üstünü de belettiğimiz sebebe dayanarak yine en üstteki tabakadır. Ayrıca bu tabaka insanların her şeyinden faydalandıkları yer küre tabakasıdır